şeklen öğrenmesini rehber ala ve ala ve Şimdi biz en son 21. beyte gelmişiz. İlim, cahalet, zan, şek, bir de gibi konularla bize anlatacak. Tamam. Önce bunları bize tane tane anlatacak 21 başlangıç şeyimiz, nazbımız وَلْعِلْمُ لَغْظٌ لِلْعُنُومِ لَمْ يَخُسْ لِلْفِقْءِ اِلْمَ فُوْنًا وَلِلْفِقْهُ اَخَسْ Diye 21'ten başlayacağız inşallah. Şimdi önce bu konuya girmeden önce ilim, zan, bu meseleye girmeden önce bunun usul fıkhla alakasını önce onu bir zikredelim, ondan sonra tek tek bunları tarif ederim. Şimdi biliyorsunuz biz daha önceki derslerimizde fıkıh ile usulü anlatırken demiş ki usul asıldır, değil mi? Usul asıldır. Usul kelimesi cemidir, hangi kelimenin cemidir? El asıl kelimesinin cemidir. Asıl neydi peki? Ma aleyhi kendisinin üzerine başkasının bina edilmiş olduğu şeydir. Usul fıkıh öyle bir ilimdir ki sadece ona fıkıh bina edilmez. Bütün ilimler usul fıkın üzerine bina edilir. Niye? Çünkü nasıl ilimleri nasıl anlayacağımızı Elimize gelen naslardan nasıl hüküm çıkaracağımızı, nasıl istinbat edeceğimizi bize öğreten şey, usul-fıkıhtır. Şimdi diyelim ki bizim önümüze bir delil geldi. Mesela fıkıh ilmini düşünelim. Fıkıh ilminin tanımını yapacak var mı? Fıkıh ilminin tanımını. Tafsili e, tafsili delillerden şer'i ve ameli hükümleri bilmektir. Bilmektir. الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامُ الشَّرَعِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا تَفْصِيلِيًّا <gülüyor> Tafsili delillerden şer'i ve ameli hükümleri bilmektir. Şimdi tafsili deliller bizim önümüze gelecek. Bir bu tafsili delilleri alacağız, bakacağız. Bir usule göre, bir metoda göre ondan şer'i ve ameli hükümleri çıkaracağız. Güzel. Şimdi benim önüme mesela bir hadis koydular. Ben bu hadisten hüküm çıkaracağım. Şimdi usul-i diyorlar ki, ben bu hadise bakmadan önce bir şunu kararlaştırmam lazım. Bu hadis ilim mi ifade eder? Zan mı ifade eder? Bu ayet ilim mi ifade eder? Bu ayet zan mı ifade eder? Diye. Bu ne demek? Yani sana gelmiş olan NAS sende bir bilgi oluşturuyor. Doğru mu? Her NAS, mesela sana bir NAS okuyayım şimdi. اِنَّمَ الْعَمَلُوا بِالنِيَتِ Bu sende ne oluşturdu? Bir bilgi oluşturdu. Doğru mu? Artık biliyorsun ki bilgi şu, ameller niyetlere göredir. Bunu biliyorsun. Ben sana dediğim zaman mesela işte bir NAS olarak yuqmin لَا يُؤْمِنَا حَدِكُمْ حَتَّى يُحِيبَ الْاَخِي اِمَّا li لِنَفْسِينَ Sizden biri kendisi için istediğini, kardeşi için istedikçe, istemedikçe iman etmiş olmaz. Sende bir bilgi oluştu doğru mu Ali Ne oluştu bilgi olarak da? Bir Müslümanın kendi için istediğini, kardeşi için istemesi lazım. Peki bu bilginin derecesini Usul-fıkıh bunu araştırıyor. Bu bilginin derecesini. Mesela şimdi diyelim üst kattan bir öğrenci gelse, kapıyı vursa üst katta yangın çıktı dese. Bizde bir bilgi oluştu. Doğru mu? Bir de aynı anda yüz kişi birden aşağı inse, üst katta yangın var dese, itfaiye arabası şuraya gelse, bir taraftan su İkisinin oluşturacağı ilmin seviyesi bir midir? Yani bir kişinin bize haber verdiği bilginin bizde oluşturmuş olduğu kesinlikle yüz kişinin bize haber verdiği bilginin bizde oluşturmuş olduğu kesinlik bir midir? Asla bir olmaz. Doğru mu? Mesela yani her haber bizde bir ilim oluşturur ama bu ilimin mertebeleri vardır. Tamam. Bazen bu ilimdir. Yani yakın oluşturur da kesin bir bilgidir. Def edemezsin bu bilgiyi kendinden. Mümkün değil. Mesela sen ondan da hiç görmedin ama da diye bir yerin olduğunu biliyorsun. Yani şu anda mesela diyebilir misin? Ben Hollanda diye bir yerin olduğuna inanmıyorum diye. O kadar fazla insan bize haber verdi ki Hollanda'yı, Hollanda bilgisi görmememize rağmen çokça fazla insan haber verdiğinden dolayı şu anda bizim yanımızda kesinlik ifade ediyor. Yani hiç tartışmasız e, bir durum. Ama Türkiye'nin köylerinden bir köy söylesem sana, senin memleketin olmasına rağmen ben öyle birini bilmiyorum. Veya vardır yoktur, emin değilim diyebilirsin e, misem. İşte bizden gelen her haber, yani bunu nasıl olarak düşün? ayet ve hadisler olarak düşün. Her haber mutlaka muhatabı oluşturur? Bilgi oluşturur. Ama bu bilginin neleri vardır? Bu bilginin dereceleri vardır. İlimdir bazen zandır, bazen vehemdir, bazen şektir, bazen ilâhîrî. Şey i̇şte usulü fıkhı bize bunu öğretiyor. Hangi ilim, hangi haber ilim oluşturur, hangi haber zam oluşturur e, diye bize bunu öğretecek. Şimdi bu dönüştük daha önce de barakat İmam yani şafilerden olan aynı zamanda kelam, Kelamcıların meşhurlarından, usulsızlıkçıların meşhurlarından İmam Cüveydi'nin e, Varakat diye mümdediler için yazmış olduğu metnin nazım hali. Yani e, İmriti ismindeki yine Şafi'i bir alim, bunu nazım haline çevirmiş. Dedi ki, şimdi okuyorum ilim konusuna giderken ilim, ilim lafzun, lafızdır, لِلْأُمُومِ Umum içindir. لَمْ Özel, kılmamıştır. Ni'l fıkı için özel bir lafız değildir. Mezkûlen belki fıkhu ahas. Bina ki fıkı daha özeldir. Şimdi normalde bu nazmın hiçbir anlamı yok gibi görünüyor. Yani buradan ne anlatmak istiyor diye ama 12. nazma verirseniz 12. beyite dönerseniz 12. beyitte ne demiştik biz? Fıkı ilmini tanımlarken hatırlarsanız "Vel feku fıkı ilmu hükmin şer'i." Şer'i olan her hükmü bilmektir. وَالْفِقْهُ فِقْهِ اِلْمُ كُلِّ هُكْمٍ شَعِي Şer'i olan her fükmü bilmektir. Şimdi diyor ki emriti talebe burayı okuduğu zaman şöyle bir vehme kapılabilir. Herhalde bu ilim lafzı sadece fıkhla ilgili bir şey. Yani fıkhın dışında başka hiçbir şeye kullanılmıyor. Hani الْاِلْمُ الْفِقْهُ اِلْمُ كُلِّ هُكْمٍ شَعِي Demek ki bu fıkhlar ilim lafzı yan gelmiş başka bir şey içinde kullanılmaz. İmriti öyle değildir o talebe. وَالْاِلْمُ لَف her türlü idrakı, her türlü bilgiyi kapsar. Sadece fıkha khas değildir. لَمْ يَخُسْ لِلْفِقْهِ مَفْهُمًا Fıkha özel bir nefhum tayin etmemiştir. بَلِلْفُقْهُ اَخَسْ Bilakis fıkhı daha özel bir anlam içerir diye. Beytin anlamı anlaşıldı mı? Yani 12. beyte oluşabilecek bir rehmi def etmek için yazılmış olan bir beyt. Zaten katına, aslında da böyle bir beyte tekabül eden bir şey yok Nesil yazı şimdi bize ilmi tanımlayacak. Dedi ki ikinci beytimiz وعلمنا, وعلمنا bizim ilmimiz معرفة المعلوم bilinmesi gereken şeyi bilmektir. وعلمنا bizim ilmimiz معرفة المعلوم bilinmesi gereken şeyi bilmektir. in طابقت şayet uyuşursa uygun olursa لوصفه المحتوم onun kesin olan وصفına yani kesin, şeksiz, şüphesiz olan vasfına uygun olup, olduğu şekilde onu bilmektir demişim. Bizim anlaşıldı? Anlaşıldı mı hocam? Tamam. Ve'l-ilmu ma'rifetu ma'lumi li-tabaqati wasfihi mahkum. Yani şimdi ilim eee bunun bir Arap dilatında karşılığı var. Elmin kelimesinin Arap dilatındaki karşılığı eş-şey'u'l-lezî yudrakuhu bi'l-eş'a. O şeydir ki kendisiyle eşya idrak edilir. Bunun adı ilimdir. Yani mesela diyelim ki ben bunun bardak olduğunu biliyorum. Bu bir şeydir. Bu bir eşyadır. Ben bunun bardak olduğunu biliyorum. Benim buna olan bilgim o şeyin adı bilgidir. Bu Arap lobatındaki şey, Arap lobatındaki karşılığı tamam. El şeyu allazi yudraku el eşya. Kendisiyle eşyanın bilinmiş olduğu şeye ne diyoruz? İlim diyoruz. Peki ıstılahta ilim nedir? Istılahta ilim burada bize nazım olaraktan e, verdi. Şimdi ıslılara geldiğimiz zaman ilmin tarifiyle alakalı alimler iki kısma ayrılmışlar. Bir grup alim demiş ki ilim tarif edilemez. Bir grup alim demiş ki ilim tarif edilemez. Tamam? Niye demişler ilim tarif edilemez? Sebebini de e, söylemişler. Mesela birkaç şey söyleyelim, e, birkaç e, sebep söyleyelim buna. Bir grup alim demiş ki zaten ilim Kendisi ve eşyanın bilindiği şeydir, doğru mu? Eğer henüz biz ilmi bilmiyorsak, yani daha ilmi tamamlamamışsak demek belki ilmi bilmiyoruz demek ki daha kendisini bilmediğini şeyle başka bir şeyleri nasıl bileceğiz demişler. Bu mümkün değil. Ondan dolayı ilim tarif edilemez demişler. Bazı alimler de demişler ki, bazı lafızlar vardır. اَلَّفْزُ يَدُرْدَ bu. Lafzın kendisi kendi manasına devlet eder. Ekstra bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Mesela daha önceki derslerden hatırlarsanız, muhabbet kelimesini anlatırken muhabbet nedir diye. Demiş ki İbn-i yaklaşık 20 tane tanım zikrettikten sonra muhabbetle ilgili. Sonuç olarak ne dedi? El muhabbetu المحاببه Muhabbet muhabbettir. Yani zaten muhabbetin tanımı muhabbetdir. Çünkü muhabbet kelimesini duyan, mesela sen sevgi kelimesini duyduğunda benim onu eksilala açıklamaya ihtiyaç var mı? Evet. Yok, sen zaten onu biliyorsun. Demek ki bazı lafızlar vardır. اَمْ نَفْزُ يَدُرْ ala مَنَا Lafzın kendisi zaten manasına derlet Demişler ki ilimde böyle bir şeydir. Yani ilim için ekstra bir açıklama yapmaya gerek yoktur diye. Fakat bazı alimler ise demişler ki hayır ilim tarif edilir. Yani bu cumhurun zaten şeyi, cumhurun e, görüşü ilim tarif edilebilir. Ve burada vermiş olduğu tanım zaten en meşhur olan tanım. İmran Cumhuriydi'nin de söylemiş olduğu tanım. مَعْرِفَةُ <gülüyor> الْمَعْلُومِينَ <gülüyor> على ما هو به في الواقع. نقرأ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وكميت علم أبو إمام جوينين كتاب مصنوع أجناب لذلك علم. يعني نزل ورقة كتاب علم. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. المعلومي على ما هو به في الواقع Anlamı ney? المعلومي Bilinmesi gereken şeyi bilmektir. على üzerine, hangi sıfat üzerine? على ما هو به في الواقع واقعada ne hal üzerine onu bu şekilde bilmektir. Daha Türkçe içmiş hali bilinmesi gereken şeyi bilinmesi gerektiği şekilde bilmektir. Bilinmesi gereken şeyi bilinmesi gereken şekilde bilmektir. Mesela biri bana soruyor bu nedir, bu kalemdir, bu ne oldu, ilimdir bu. Niye? Çünkü benim buna dair bilgim vakaada bunun vasfına güçlü mü? Şimdi oldu mu, ben bunu vakaada neyse ne üzereyse, ben bunu onun üzerine bitirim, öyleyse bunun adı ilimdir. Bazı alimler, İmam Cüreydi'nin bu tarifine birçok itiraz yapılmış fakat bu, bu dersin formatı ona çok müsait eder. Bütün itirazlara elan olmuyor. Ama şu önemli olduğu için söyleyeceğim. Demişen ki bu tanım her ne kadar doğru olsa da ilmin derecelerini birbirinden ayırmadığı için eksiktir. Şimdi biz ne demiştik? Her haber bize ilim oluşturur, ilminde dereceleri vardır. Şu yapmış olduğum tanım ilim kelimesinin derecesini belli mu? Bende etmiyor. مَعْرِفَتُمْ مَعْلُمْ يَعْلٰى عَلٰى sen bana sordun, ben buna kalem dediğim anda yaptığım tanıma göre bu ilim olmuş oldu. Ama bu kesin bir ilim midir? Zan ifade eden bir ilim midir? Mesela şey ifade eden bir ilim midir? Sen benim iliminin derecesini anlıyor musun bundan? Anlamıyorsun. Mesela, Ankara diye bir yer var mıdır? Ankara vardır. Mesela, sen bundan hangi derecede benim buna inandığımı ayır edebiliyor musun? Ayır edemiyorsun. Onun için demişler <gülüyor> ki مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِيْ عَلٰى نَعُوَ بِهِ فِي الْوَقْعَى اِدْرَاكَنْ جَازِيمًا veya مَعْرِفَةً kesin bir bilgi ile bilinmesi gereken şeyi bilmektir. Ta ki ilim kesinlik ifadesin diye. Tamam mı? İtirazların içerisinde bu önemli bir itiraz. ilmi diğer derecelerinden ayırdığından dolayı diyelim. Şimdi bunu tatbik edelim. İlimin tanımı, tanımı neydi ki? bir şey, bilinmesi gereken şey, yakini bir bilgiyle, kesin bir bilgiyle bilinmesi gerektiği şekilde bilmektir. Diye. Mesela benim önüme bir haber, haber geldi, bir tanesi bana dedi ki, örnek veriyorum مَنْ كَزَبْ عَد۪يَّ مُتَعْبِلِنًا فَلِيَتَبَوْرَ مَقَعَدَكُمْ مِنَ ''Kim benim üzerine giderek yalan söylerse, ateşteki yerini hazırlasın.'' diye. Bu benden oluşturmuş oldu, bu bir haber. Durma Ali bu haber bana geldi, bu bende bir bilgi oluşturdu. Ne o bilginin adı? Bilginin adı şu, Peygamberin üzerinde yalan hadis söyleyenin varacağı yer ateştir. Ben oluşan bilgi bu. Peki bu bilginin derecesi ne? Şimdi ben bakıyorum, diyorum ki, bu bana neredeyse 70-80 tane farklı raulüden peş peşe gelmiş, hemen hemen Peygamberin oturduğu her mecliste sanki bu hadisi söylemiş gibi bir hava var. Ben diyorum, ben yakinen inanıyorum ki, Yakînen eminim ki bunun ne olduğunu dersin sonunda anlatacağız yakînen bir şeye inanmak. Yakînen inanıyorum ki Peygamber'e yalan hadis uyduranı ibaracağı yer cehennemdir. İlimden kastettiğimiz bu kesin bilgiyi kesin bir şekilde oluşması demek, tamam? وَعِلْمُنَا مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِينَ اِنْتَابَ قَدْ لِوَصْفِهِينَ الْمَحْدُومِينَ 23. beyte geçiyorum şimdi. 23. beyte diyor ki وَالْجَهْلُ Şimdi cehaleti şey yapacak, e, tanımlayacak. وَالْجَهْلُ الْجَهَارَةِ قُلْ De ki şeyi şey ala Bir şeyi tasavvur etmektir. خِلَافِ وَصْفِهِ اللَّذ۪ي بِهِ عَلَى خِلَافِهِ حِلَافِهِ وَصْفِهِ وَصْفِهِ وَصْفِهِ اَلَّذ۪ي او وَصْفِهِ بِهِ عَلَى Onunla yücelmiştir. Yani bir şeyin en belirgin vasfının hilafına bir şeyi bilmektir. Bir şeyin en belirgin vasfının hilafına bir şeyi bilmektir demiş. Birinci tanım, yani İmrit'ye göre cehaletin birinci tanımı ne? Bir şeyin en en belirgin vasfı neyse, sen de onu onun hilafıyla biliyorsan bunun adı cehalettir. Bu birinci tanım. İkinci tanımı velil vakı ile denildi ki حَقْدُ الْجَهْلِ cehaletin tanımı فَقْدُ ilmi İlmi kaybetmektir, yani iliksizlik, bir şeye dair bilgisizliktir demiş. Basiten اَوْ مُرَكَّبًا İster basit olsun, ister mürekkep olsun fark etmez, قَبْ bu şekilde isimlendirilmiştir. Yani ikinci tanımımız ise bilmemektir, cehalet bilmemektir. İster bu bilmemek basit bilmemek olsun, ister bu bilmemek ee, mürekkep bilmemek olsun. Basit mürekkebin ne olduğunu anlatacak zaten Bu ikinci tanım. Şimdi diyor ki, bu ikinci tanıma göre şimdi basit mürekkep dedik, peki basit ney, mürekkep ney? Basit'u bu, cehaletin basiti, onun basiti. Fi kulli ma tahtet ferâ toprağın altında olan her şeydir bahsetmiş kastetmiş olduğu şey ne? Basit cehalet, hisse dayanı olmayan bilgisizliktir. Yani toprağın altından kastetmiş olduğu bizim görmediğimiz, dokunamadığımız hissi olmayan bilgisizlik basit cehalettir. Bu, bu ümmetin yapmış olduğu, tanım basit olduğu onun basittiği fi kulle ma tahtez zaman toprağın altında olan her şeydir. Terkibolu, mürekkebi ise mürekkeb cahilet ise fi kulle ma tu tasavvur edilen her şeydir. Tasavvur zihni olan şeyler demek, zihni. Mesela abdestin şartı kaçtır diyorsun bana, ben diyorum ki bilmiyorum. Bu zihni bir şey, abdestin şartı sonu bir şey değil herhalde dokunulan bir şey değil. Bu zihni bir şey, bunun adı bu tanıma göre mürekkep olmuş oluyor. Zihnet tealluk eden meselelerle ilgili cehalete mürekkep cehalet diyor. Bu İmritinin yapmış olduğu bu tanım. O zaman şöyle diyeceğiz, 23-24-25. beyti özetliyorum. Cehaletin birinci tanımı, Cehalet, bir şeyin en belirgin sıfatıyla onu bilmemektir. İkinci tanımı, değildir. İkinci tanıma göre bilgisizlik iki kısma ayrılır. Basit ve mürekkep. Basit, toprağın altında olan yani hisse dayanmayan her şeydir. Mürekkep ise zihinde vuku bulan her şeydir. Peki bu doğru mudur bu taksimat? Bu taksimat doğru değildir. Tercih edilen, muhakkak usulcülerin tercih etmiş olduğu bu değildir. Peki nedir cehalet? Cehalette az sonra mantıkçıların söylemiş olurdur. عَدَمُ الْاِدْرَاكِ بِالْكُلِّيَّنِ عَدَمُ الْاِدْرَاكِ بِالْكُلِّيَّنِ Yani külliyen bilgisizliğin adı cehalettir. Külliyen bilgisizliğin adı cehalettir. Birinci söylemiş, ikinci söylemiş olduğu tanım gibi. فَاتُّ Yani cehalet, bir şeye dair bilgisizliktir. Sen onu bilmemel. Sonra, bu bilgisizlik hali ikiye ayrılır. Bilgisi basit cehalet, ikincisi mürekkep cehalet. Basit cehalet nedir? Senin konuya dair hiçbir bilginin olmamasıdır. Bu ne diyoruz basit cahaletiyoruz. Ademul idraki bilkulle yani hiçbir bilgin, hiçbir idrakın, hiçbir şuurun, hiçbir bilgin yok senin. Mürekkep cahalet nedir peki? Senin bir şeyi hilafı üzere bilmendir. Tamam Bu son yazdığım bu da olan. Cahalet ademul idraki bilkulle. Cahalet ademul idraki bu, bu şekilde olursa basit cehalet, dair hiçbir şey bilmemek, mürekkep ise onun hilafına bilmektir. Sen bana sordun, bu nedir? Ben dedim Allah var et. Bu hangi cehalet olmuş oldu? Basit cehalet, hiçbir bilgi yok. Sen bana sordun, bu nedir? Ben bir de dinazor olur. Yani mesela bu ne olmuş oldu şimdi? Bu mürekkep cehaleti oldu. Hem bunu bilmiyorum hem de yanlış biliyorum. Yani yanlış bir bilgi üzerine e, biliyorum. Burada şey deniyor, e, mürekkep cehalet denmiş oluyor. Ama bunlar açık olan, bu söylemiş olduğumuz. Şimdi 26. beyt'e geçeceğiz. Şimdi ilmi ve cehaleti öğrendik, doğru mu? Dedik ilim nedir? Kesin bilgidir. İlim, kesim olan bilginin adına ilim diyoruz. Peki birisi sorsa, soru şimdi şu, dedi ki bir haber bize geldiğinde, bizde mutlaka bir ilim oluşur. sonra o ilmin mertebeleri vardır. En üst mertebe neydi? İlim, yani kesim bilgi. Birisi sorsa peki bir haber ne şekilde bize geldiği takdirde, bizde kesin bir görüştur. Yani Haber hangi sıfatlar üzerinde bulundurduğunda bize bilgi görüş Diyor ki emiyeti veli'l ilm imma bi-tara'in yahsulu zaruri bir şekilde hasıl olur, elde edilir. Eb bir iktisabın veya çalışmayla elde edilir. Hasilu o şekilde hasıl olur, elde edilir. Demek ki ilim iki kısımmış. iki kısım zaruri ilim, bir de kesbi ilim. Ve in -ilm el ilm ilm imma bi-tara'in ya zaruri bir şekilde hasıl olur اَوْ بِكْتِكْسَهَا بِالْحَاسِنُ veyahut da كَسْب ile yani kazanmayla uğraşmayla elde edilir فَالْأَوَّلُ birincisi zaruri ilim nedir? كَالْمُسْتَفَادِ elde edilen şeydir بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ beş duyu organıyla elde edilen şeydir beş duyu organı yoluyla bizde oluşan ilimler zaruri ilimlerdir tamam kesinlik ifade eden zaruri ilimlerdir بِشَمِّ شَمْنَلَمَكْ Korklamak اَوْبِ الذَوْقِ Tatmak اَوْبِ اللَّمْسِ Veya dokunmak وَالسَّمْعِ İşitmek وَالْأَبْصَالِ Veya görmek Bu beş duyu organıyla elde edilmiş olan ilmin adı nedir? Bu zaruri ilimdir. ثُمَّ Sonra ikincisi gelir. ثُمَّ Yani kesbi olan ilim Bu nedir? Ma O şeydir ki كَانَ مَوْقُوفًا عَلَسْتِ İstidlar üzerine mevkuftur. Yani sen bir delil bulacaksın, o delide araştırma yapacaksın, o araştırma sonucunda bir sonuca ulaşacaksın. İstidlar üzerine mevkuf olan ilmi ise kesbi ilimdir. Yani tabiri caizse şöyle olmuş olur, zarf ilim kendiliğinden oluşan ilimdir. Kesbi ilim ise senin çaba ve gayretin sonucunda oluşmuş olan ilimdir. Tamam mı? Deli. وَهَرْضُ <gülüyor> الْاِسْدِلَٰلِ Peki istidlar nedir? وَهَرْضُ الْاِسْدِلَٰلِ İstidların haddi tanımı Dedi ma o şeydeki yetenek, çeker, getirir. Ne getirir? Lena delilden, bize delil getirir. Murşiden yol gösteren bir delil getirir. Limen turiyip talep ettiğimiz şeye istilen nedir o zaman? Yol gösterici delilden sonuca ulaşmaktır. İstilen yol gösterici delilden sonuç elde etmek, sonuca ulaşmaktır diye. Şimdi ilmi iki kısma ayırdı. Ee, dedi ki, birinci kısım ilim zarveli ilimdir. İkinci kısım ilim kesbe ilimdir. Zaruri ilmin tanımını şöyle yapabiliriz diyoruz. Mele yumkino defoğu. Onu def etmenin mümkün olmadığı ilim zaruri ilimdir. Onu def etmenin mümkün olmadığı ilim zaruri ilimdir. Akai kitaplarında bu zaruriyattandır. Bunu inkar eden kafi olur dedikleri ilim işte budur. Mesela diyelim ki kâbi azabına inanmak zaruriyattandır namazın farziyetine inanmak ma'lûm mine dînî bin darura. Ne demek ma'lûm mine bir bin Dinde zorunlu bilinmesi gerekenler kapsamındadır diye. Demek ki namazın farz olduğuna dair deliller öyle bir boyuta da ki bizde ilim oluşturmuştur, zaruri ilim oluşturmuştur. Ondan dolayı bunu bilinmek dinde zaruri bilinmesi gerekenler kapsamındadır ve dinde zaruri bilinmesi gereken kapsamında olan şeylerin inkanı da küfür olarak da addedilmiş. Çünkü bu zaruri bilimdir. Yani bunu inkar etmek veya bunun cahili olmak veya bunu bilmemek kabul edilmemiş, tamam? Zaruri bilim olur ki, insan onu kendinden def etmesi mümkün değildir. Def ettiği takdirde bu şerhi bir bilgiyse insanı küfre sokar. Bu şerhi bir ise insanı küfre sokar. Burada bir sorumuz şu, nasıl olduğunda ilim bizde zaruri bir şey oluşturur? Ee, Emreti dedi ki beş duyu organı elde etmiş olduğumuz bütün bilgiler bu kapsamdadır. Beş duyu organıyla ile elde etmiş olduğumuz bir şeyler bu kapsamdadır. Mesela diyelim ki bir adam e, dese ki ben suyun ne olduğunu bilmiyorum. Ve işte ben insanın ne demek olduğunu bilmiyorum, insan nasıl bir şey dese misal bu zarifli bir bilgiyi kendinden defettiği için bunu aklından şüphe edersin. Doğru mu? Akli bir şeyse bu ya. Şeriata da o kadar zahimde bilgi, ben namazın fark olduğunu bilmiyorum. Dersem can bunu küfrüne hükmedersin. O zaman ben zina'nın haram olduğunu bilmiyorum desen bunu küfrüne hükmedersin. Bakın ana metni okuyorum. Burada çünkü bir eksiklik var. Ana metni okuyorum. Ana metin yani bu hadisin ana metnini okuyorum. Diyor ki imam Cübeyni "Derhalı maddelerin zaruri yu, zaruri olan elim. Ne o şeydir ki la yaka ma o şeydir ki la yaka ve furu'un nazarin husb Düşünmek ve istidlal etmekle vacip olmayan elimdir. Yani senin bir çaba sarfetmene gerek yok. كَاِلْمِ الْوَاقِعِ بِيْحْنَا حَوَاسِ الْخَمْسِ Beş duyu organıyla elde edilen ilim gibi. Başka اَوْ بِالْتَوَاتُرِ وَاَوْتَ تَوَاتُرِ oluşan ilim gibi. Demek ki zaruri ilim iki şekilde oluşur. Birincisi beş duyu organıyla elde etmiş olduğumuz ilimler. Bunlar aklı, akliyata giren şeyler. İkincisi tevatür yoluyla elde edilen ilim de Müslümanlarda zaruri bilgi oluşturur. Tevatür nedir peki? Tevatür'ü kim tanımlayacak? Peygamberimizin hadislerinin iki kısmı ayrılır. Ya mütevatirdir ya da ahattır, bize ulaşma yolu olarak da, doğru mu? Mütevatir nedir mütevatirin tanımı? Ee, Allah Resulü zamanından sonra her dönemde belli bir sayıda bir topluluğun, yalan söyleme ihtimali olmayan bir topluluğun o rivayeti diğer e, şeye aktarmasıdır, diğer Nasr'a aktarmasıdır. Her tabakada sayıları eksilmeksizin yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir sayının bir haberi bir sonraki nesle aktarmasıdır. Buna ne diyoruz? Buna mütevatil diyoruz. Ahar ne der peki? Mütevatil olmayandır. Yani bu sıfatı kaybettiği anda ona da ahar diyoruz, ona da kendi içerisinde kısımları var. Demek ki bir hadis bize mütevatil yolda gelmişse o bizden ne oluşturur? İlim, zaruri ilim oluşturur ve bunun inkarı da küfürdür. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Diyelim yani bir adam dese ki ben peygamber adına hadis uydurulmasının caiz olduğuna inanıyorum. Böyle, ben böyle bir yasak bilmiyorum mesela. Bu hadis bize mütevatil yollarla geldiğinden dolayı bize nasıl bir bilgi oluşturdu, zararlı bir bilgi oluşturdu. Bu adam küfre Ameli şeylere örnek verelim. Mesela bir adam dese ki, ben e, örnek veriyorum, e, namazın dört vakit olduğunu biliyorum dese, bu beş vakit namazın farz olduğu her tabakada sayılarda eksilmeksizin insanlar birbirlerine bunu ribeğet ettikleri için İmam Şafii buna ne diyordu? ''Elel-i mur'an'' Oluğuyli. Yani e, tabaka tabaka insanların birbirlerinden naklediği ve nas olarak Kur'an'da ve sünnette bulunan ilim. Risalede buna İmam Şafii al ilm e, diyor, umumi ilim diyor, aklı başında olan hiçbir bariga bilmemenin mazur olmadığı ilim. O şekilde ilim, ilim iki kısımdır. İlm-u-ra'am umumi olan ilimdir. مَا la يَسَحُوا غَارِقًا غَيْوَ مُرْبُوبٍ عَلٰى عَقْلِهِ جَهُمْ Yani akıl sahibi olan bir bulum ehlinin cahil kalmasının asla mümkün olmadığı, bilimdirirsen namaz ve benzeri şeyleri örnek veriyorum. Tabi buna en üst seviyede ilim oluşturan bilgi hangisidir? Size bir soru ben sorayım. En üst seviyede bizde mesela birçok haber dinlemize ulaşmış, her biri bizde ilim oluşturmuş durumu, bunların içerisinde en üst seviyede kat'i ifade eden bilgi hangisidir? Tevhidin vacip olması, şirkin ise harap olmasıdır. Bütün peygamberlerin istisnasız bir şekilde söylemiş olduğu şey budur. Tavudların teklif edilmesi ve onlardan iştinab edilmesidir. Mesela bu bu iki bilgi, mesela وَرْبُدُ اللّٰهَ وَوَرَةُ شُّيْقُوا بِهِ شَيْهَا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَرَشْتَنِي قُلْ تَعُودُ Bu iki bilgi haberdir, önümüze geldi. Bizde ne oluşturdu? Bir bilgi oluşturdu. Doğru mu? Bu bilginin seviyesi ne? Bu bilginin seviyesi en üst. Düşün ki sen Peygamberimizden sonra tevatür yoluyla gelen habere bile zaruri ilim diyorsun ki bu Adem'ler hiç şey. E şaşırmaksızın tarah günümüze kadar aynı şekilde ulaşmış olan. Onun için bu tip meselelerde cehalet, bu tip meselelerde bilgisizlik kabul edilmez. Tamam. Tevatür, tevatür yoluyla gelen. İşte kader alamı bu hani günümüzde tartışıldığı için örnek verebiliriz. Şefaat meselesi, Yine mesela Allah Resulü'nün şefaat edeceği meselesi, e, kıyamet alametleri ile ilgili e, e, rivayetler. Bunlar hepsi tevatür yoluyla bize geldiği için bunlar bize ilim oluşturur. Onun için bunların inkârı şu kapsamında şeylerdendir diyelim, evet bu bir incisiydi. İkinci ilim neydi? Nazari olan ilim. Nazari olan ilim ise مَاكَانَ مَوْقُوفًا عَلَيْسْدِ اللّٰهِ İstillâre mevkuf olan ilimdir, yani sen öyle, sana tabaka tabaka gelmiyor bu ilim, sen otur, mesela bir insan'a sordu, dedi ki e, namazda örnek veriyorum, saçları bağlamanı hükmü veya saçları açmanın hükmü nedir? Sen namaz beş vakit fazla dediğin gibi cevap verebiliyor musun bu konuya? Hayır, oturman lazım, bununla ilgili delilleri araştırman lazım, o delillere bakman lazım, bu emir midir hucubiyet mi ifade eder, emir midir irşat mı ifade eder? Bak, uzun bir süreç var, bu tip bilgilere diyoruz? Nazari bilgi diyoruz, yani biri kabul eder, biri kabul etmez gibi bu tip ilimlere veyahut da ihtilaf olabilir mesela, biri onun sahabini kendi yanında kabul etmez, Mesela İmam Ebu Hanife e, birçok e, hicaz ehlinin yanında sabit olmuş had olan hadisi kabul etmemiş mesela. Doğru mu? Niye kabul etmemiş? Kendisi fıkıh Ekber'de ne söylüyor ben? Allah Kasulüne itiraz etmek adına değil, raviye itiraz etmek adına. Yani bu muhabbeti şeye bağdaştıramamış. Mesela, bak bu sorun olmamış senef arasında. Allah muhtiyaz ile e, kabul azabını ve benzeri şeyleri inkar edince sorun olmuş. Niye? Mesela i̇mân Muhammed'e Hanife'de Hicaz kabul ettiği bazı rivayetleri kabul etmemiş, Mutezile de kabul etmemiş bazı rivayetleri. Niye i̇mân Muhammede? Hanife'yi kabul etmişler, niye Mutezile'yi, kimisini tekfir etmişler, kimisini bilefekli kabul etmişler? Çünkü İmân-ı Hanife, nazari bilgiye belalı olan şeyleri kabul etmemiş. Kendi bir usulü var, bu usulü uygulamış, o usulü, ben bunu kabul etmiyorum demiş. Bu fıkhi bir ihtilaf, nazari bir ihtilaf gibi kabul edilmiş. Doğru mu? Mezhebler tarihinde. Ama Mutezile'nin inkarı, zaruri ilim oluşturan e, haberlerin inkârı olduğundan ötürü onlara aynı müsamarlığa gösterilmemiş. Mesela iman-ı Hanife'nin konusundaki bu, bu tavrı örnek veriyorum, e, eleştirilmemiş ama Ahmet imandan değildir deyince Seleften çok ciddi tepki almış mesela. Yani aşırı bir şekilde tepki görmüş e, Selef imanlarından. Niye? Çünkü Ahmet'in imanlar olduğuna dair bilgi tevatur yolda sabit olmuş olan bir bilgi ama e, işte diyelim ki namazın içerisindeki bir, bir teferruatın, alışverişin içerisindeki bir teferruatın e, mesela bu nazara ve istidale yani bir bilgi olduğunda dolayı bunu çok fazla önemsememişler. Bizim günümüzde de böyle olması lazım. Yani selefin bu metodunu biz de aynı şekilde uygulamamız lazım. Çünkü daha önce usul fıkhı dersini hatırlarsanız bunu anlatmıştık. Usul fıkhı bir teori değildir. Yani Müslümanların bütün hayatıyla alakalı olan bir şey, alakalı olan birini. Şey. Mesela karşımızda bir taife var, onu da hukuk belirleyeceğiz. Bunları sevecek miyiz? Bunlarla bir yardımlaşma içerisinde olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ve bunlar diyelim size göre dine muhalefet ettikleri noktalar var. Bakacaksınız. Eğer muhalefet etmiş oldukları şey, kat'i ilim veya ona yakın bilgi oluşturan bir ilimse, serifin yaptığı gibi onlara kavgalacaksınız. Sonra bakacaksınız. Bu muhalefet onları şirket götürüyorsa tekfir edeceksiniz. Şirket götürmüyor da sadece bir muhalefet olarak kalıyorsa o zaman ne yapacaksınız? bunu bir bidat olarak kabul edecek ve bilat ehlinin ahkamını uygulayacaksınız. Yok eğer ihtilal etmiş olduğunuz konu nazari ve istindali bir konuysa bu tartışmayı bile gerektirmeyecek. Ee, bir konu sadece herkes kendi doğru gördüğünü karşı tarafa iletecek, Mesela ondan sonra bitecek. Mesela günümüzde özellikle tevhide, taalluk eden, şirketi alup eden meselelerde genelde tevatüre muhalefet edildiğinden ötürü veya müşrikler ahkamıyla ilgili meselelerde tevatüre muhalefet edildiğinden ötürü bir arada tevkii ve gerektiren. Bilmiyorum ama fakir mesleğine gelince o kollarla geliş olmak Allah'ım halim enlevler olan o zaman diyeceğiz nazari ilim yani kesme ilim araştırmaya bakmaya düşünmeye necel olan ilimdir diye böyle kadar konuştuklarla sormak istediğim bir soru var mı? Bu tevatürün tanımından şöyle bir şey hatırlıyorum bilim üzeri diye bir lafız var. Yani işte ...benim yoksa aynı dönemde... ...his üzeri olmaz His, his, his. his. O şöyle değil, yani onu söyleyelim. İlim üzeri de ilim ifade etmesi gerekir. Yani en sonunda o haberin ilim ifade etmesi gereken Yani insanın lef edemeyeceği, bir bilgi oluşturması gerekir. Peki bu tanım... Ee, şeyin içerisinde tevatürün tanımına konmuş olan bu ifade doğru bir ifade ediyor, Hakkâniler doğru kabul etmemişler. diye Zaten demişler, o yolda gelen bir bilgi zaten ilim ifadedir. Eştire yani senin böyle bir kayıt koymana gerek yok. Şimdi 70 kişi, yüz kişi, yüz 100 kişi, 100 kişiye, yüz kişi, yüz kişiye hepsi de sıfatına sahip naklettiler. Bir daha sonuç olarak bunun ilim ifade etmesi gerektir demeye gerek var mı? Yok, zaten bu kendiliğinden ilim ifade edecek diye. Öyle bir ifade var, ilim ifade etmelidir ama yani çok gerekli her türlü davranıp insanla Başka ilgili kuruştururuz. Başka mı bir tercih ediyorsak tercih etmiş olduğumuz ihtimalin adı zandır, tamam? Şimdi şöyle söyleyelim, daha açık bir ifadeyle, edelim. Tevatür şartını kendinde bulundurmayan her türlü haber, zan ifade eder. Bir daha söyleyelim, tevadür şartını kendinde bulundurmayan her türlü haber, zan ifade eder. Haber önümüze geldi, önümüze koyduk, bize bu bilgi oluşturacak. Önce baktık bu bize tevadür yoluyla gelmişse bu kesin bir bilgi oluşturdu bize. Sonra baktık ki peki tedavül yoluyla gelmemişse o zaman bu bize ne? Zam e, oluşturur. Bu zamlardan da kastettiğimiz nedir? Yani iki tane ihtimal e, oluşmuş olur. Tamam mı? Şimdi bu ihtimallerden hangisini tercih ederseniz bunun adına nedir? Zamdır. Wa tazunu tecwezu bi'ayn abrayni murajjihan li ahad al-abrayni. Yani bedelita'sı tercih ederse bu zamdır. Peki o tercih etilmeyen adı nedir? Ki birini tercih etti ki tercih ettiğimiz ihtimal adına zam oldu. Peki o tercih edilmeyen mevcut dediğimiz. Onun adı nedir? Şimdi onu söyleyelim فَرَّاكَ اُلْمَسْكُورُ Raciop olan, tercih edilen zannen yusma zan diye isimlendirilir. وَالْتَعَفُ الْمَرْجُورُ <مَجُوب> mercop olan, tercih edilmeyen taraf ise yusma vehme bu da vehim diye isimlendirilir. Tamam mı? Usulcuların yanında iki ihtimaldan tercih edilen zan, iki ihtimaldan tercih edilmeyen ise öyledir 32. beytte ise diyor ki ve şek nedir peki? şek ise تَجْو۪يزٌ بِلَا رُشْحَانِ Yani iki ihtimal var ama tercih edemiyoruz. Niye? لِوَاحِدِ الْحَيْسُسْ تَوَلَا مَعَانِ Yani onlardan bir tanesini tercih edemiyoruz çünkü ikisi de eşittir bizim yanımızda. O zaman toparlayacak olursak haber bize tevatür yoluyla geldi mi ilim ifade etti. Tevatür yoluyla gelmedi mi zan ifade etti. Yani iki ihtimal var, ola da bilir, ola da bilir. Ha. Ola olmayabilir der tercih ettiğimizin adı zan tercih etmeyip kenara artığımızın adı ve tercih edemedik, öyle kaldık, e, emin olamadık, bu da şek, tamam mı? Bu taksimat kimi? Taksimatı bir usul fıkırçıların taksimat Bu taksimat usul fıkırçıların taksimatıdır. Şimdi, normalde e, mesela fıkırçılar böyle bir taksimata gitmemişler. Fıkırçıların böyle bir taksimatı yok. Hatta Ferahül Beniyye sahibi diyor ki, Zan ve zannu ve şekku bi ma'na'l fardi fi'l ve şekk fıkıhçıların yanında ve zannu ve şekku bi ma'na'l fardi fi kutub'il Zan fıkh ve şekk fıkıhçıların yanında tek manaya gelir bi ma'na'l aynı anlamdadır fıkhul fıkhi fıkıh kitaplarında bi inkar olmazız. yani mesela sen diyelim fıkıh kitabını açtın önüne koydun taharet babını okuyorsun dedi ki اِنْ زَنَّ فِي Sen şimdi dedin ki gençler burada yani zan demek ki bu suda ihtimal var. Adam o ihtimali veren birini seçmiş yanlış yaparsın. Çünkü bu usullerin e, ıslahı, bu fıkırçlar böyle bir ıslahı diyor. اِنْ زَنَّ فِي الْمَائِ اَوْ شَنْكَ فِي Var ki bu, bu iki arasında bir fark, hiçbir fark yok. Ama aynı sen usul fıkırda gördün. اِنْ زَنَّ فِي الْخَبَرِ اَوْ شَنْكَ فِي الْخَبَرِ Burada fark var diyeceksin. İhtimal varmış adam beni tercih etmiş ihtimal varmış adam tercih edememiş e diyeceksin, yani her bir ıstılağın kendi içerisinde şey var, bizim bu öğrenmiş olduğumuz zan, vehem, şek, bunlar hepsi usul fıkıhçıların şey derdi, usül fıkıhçıların e, e, diye bilirsin. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmıyor <gülüyor> mu? Tamam. Şimdi ben bu konuyu söyleyeceğim, ondan sonra inşallah dersi zaten bitireceğim bu kadar kafi. Konu da şu, Şimdi normalde e, biliyorsunuz, bu bir kaide var ilimlerde. Deniyor ki, لَا مُشَاهَدَ فِي الْاِصْطَلَحَاتِ çekişme olmaz. Yani her ilim ehli istedikleri bir ıstılah koyup ilmi tertip edebilirler. Buna ne diyoruz? اَلْتِيبُ ilmi. Yani sen ilmi vera iyi anlayasın diye, alimin o ilmi senin yanında kısımlar ayırması, taksimatlara gitmesi, belli ıstılahlar kullanmasıdır. Bunlara inkar edilir mi? Mesela biri diyebilir mi bu peygamberin zamanında yoktu ondan dolayı ben böyle bir ıstılaha kabul etmiyorum diye. Böyle bir şey kesinlikle söz konuldu. لَا مُشَاحَةَ Fakat Şeyh Kul İslam bize bir kaide öğretiyor? yani bütün dinin bütün usullerinden uygulayabileceğimiz bir kaide diyor ki herhangi bir ilim ehli veya ilim taifesi bir ıstılah inşa eder ve o ıstılahı kullanırlarsa biz inkar etmeyiz. O ıstılahı alırız, inkar etmeksizin bakarız ve ıstılahtan murad edilen ve kast edilen şey nedir? Eğer ondan murad edilen ve kast edilen şeriatın asıllarına ve usullerine uygunsa başıyla ile göz üstüne kabul ederiz. Hem ıstılaht hem kapsadığı içerik e, kabuldür diye. Fakat bu ıstılahtan kast edilen şey eğer şeriatın asıllarına uygun değilse o zaman kabul etmeyiz. Tamam Bu genel olarak kullanabileceğimiz bir kaydı. Şimdi Peygamberimiz döneminde mesela diyelim Aleyhisselatü Vesselam bir hadis söyledi. Bunu da Ey İbn Mesud Rivayet etti. Ebu Saîd el şöyle diyor muydu? Ey İbn Mesud bu ilmi ifade eder, zanlı ifade eder. Şekl böyle bir şey var mıydı sahabe döneminde? Böyle bir şey oldu. Sen aynı anda anladın diyor orada. İşittik ve tat ettik. Sonradan ama aile özellikle mesela insanlar çoğaldı. E farklı İslam bedevilerinden insanlar İslam dinine girdiler. Mecbur olarak da bu e, haberlerin ne ifade ettiğini anlatmak için İlim zan diye bunları birbirlerine ayırmak zorunda kaldırır. Tamam, bu birer mecburiyetle oluştu. Yani e, bir haberi inkar eden adamla bir haberi inkar eden adamın durumu ne olacak? Yani mesela şimdi fıkhi ve bir kişinin rivayet ettiği bir hadisi ben kabul etmiyorum diyen adamla yüz kişinin rivayet ettiği hadisi kabul etmiyorum diyen adam bir olur mu? Olmaz. Bunu birbirinden ayırt edebilmek için şu ilim ifade eder dediler, şu zan ifade eder dediler. Tamam? Bu ilk dönemde sorunsuz bir şekilde işledi. Fakat daha sonra bu mantık ilmin, özellikle şeye girince, mantık ve felsefe İslam alemine girince filozoflar, e, mantıkçılar onlar da haberi ifade etmiş olduğu ilim değerli olaraktan kısımlara ayırıyorlar. Yani bu bilgi kesinlik ifade eder, bu bilgi zan ifade eder diye. Fakat onlar şöyle kabul ediyorlar, kesinlik ifade edene inanmamız gerekir, kesinlik ifade etmeyene inanmamamız gerekir. Kesinlik ifade edene amel etmemiz gerekir. Kesinlik ifade etmeyenle haber etmememiz gerekir. E, bu kimin mantığı? Bu mantıkçıların ve filozofların mantığı. Tamam. Bak bizim ayrımımızda sorun yoktu ilk etapta, ailenlerin yapmış olduğu ayrımda. Sonra İslami ilimler Batı ilimlerle karşılaşınca onlarda da böyle bir ayrım var fakat onların ayrımdan kastettiği bizim ayrımdan kastettiğimiz birbirinden tamamen farklı. Biz ayrımdan ne kastediyoruz ilim-zan ayrımından? Yani bu haberi kabul eden, inkar eden kafir olur bunu inkar eden ise olur, kafir olmaz diyor. Onlar ise ilim ifade eden, kesinlik ifade eden lazım. Kesinlik ifade etmiyorsa onlara inanç oluşmaz, onlara lazım. Şu anda kenar kitaplarının çoğundan haber ahadla itikat sabit olmaz biladı buradan geçti işte. Niye? Çünkü haber ahad, zan ifade ediyor. Zan ifade ediyorsa, öyleyse o e, akidebe yani inanç esaslarında şey olmaz. Bunun geçiş, geçiş noktası burasıdır. Ama sebefin bu ayrıntı. Kesinlikle böyle bir şey kastettiğini biz bilmiyoruz. Onun için biri bunları ayrılmak ayrı ayrı ihtiyiz zaman biz soracağız sen bundan ne kastediyorsun ilim ve zadan? Birinci söylediğimi söylerse başımız gözümüz üstüne ama ikinci söylediğimi söylerse biz deriz bu batıldır, bu filozoflardan e, İslami ilimlere geçmiş olan bir şeydir diye. Biz buradaki niye inkar ediyoruz? Şimdi İbn-i Tevmiye'nin söylediği Rahimahullah'a başa dönüyorum tekrardan. Hırslına kalırız, ne kastedildiğine bakarız. İslam'ın asıllarına uyuyorsa kabul eder, asılannlara uymuyorsa gönderilir. Allah, Allah azze ve celle bütün husüllerini tek göndermiştir ve bütün itikat esasları bir tane peygamberin anlattıklarıyla oluşmuştur. Doğru mu? Demek ki itikat bir kişinin söylemiş olduğu haberle de oluşabilir. Peygamberler elçilerini başka ülkelere ülkelere tek göndermiştir. Misal, onun, o elçinin verdiği habere göre kabul edilmişlerse Müslüman kabul edilmişler. Kabul etmemişlerse kâfil kabul edilip onlarla savaşırmıştır. Yani mesela, bütün inanç esasları mesela Muaz bin Cebel şeye gittiğinde, Yemen'e gittiğinde bir kişiye sabit olmuş oldu. Demek ki İslam'da inanç yani bir haberi bir kişinin ifade etmesi onunla inanç esasları sabit olmaz e, gibi bir yargıya kesinlikle bizi götürmez. Onunla inanç esasları sabit olabilir. Ama hem de öyledir. Yani mesela biri, bir adam burada öldü. Bir ölü bulduk. Siz ikiniz geldiniz dediniz ki ben gördüm ki bunu burada öldü. Misal, biz burada birileri acısız kısaslı bunları dedi burada tabi, yani İslam devleti olsa burada tabiye kısa bunlar acar, doğru mu? Burada tabiye kanun neye hedefledik? Biz iki kişinin haberi neye hedefledik? İki kişinin haberi zan ifade eder. Demek ki Allah zanlar insanların mesela dört kişi geldi ben bu kadını zine yaparken gördüm dedi. O kadın evlisi ne acıtır? İslam toplumunda. O kadının canını iffetini biz neye hedefledik? Dört kişinin haberiyle hedefledik. Dört, dört kişinin haberi zan ifade eder. Yakın ilim teradır ifade etmez. Demek ki hem akidede, hem de kanlarda, mallarda, canlarda, hırzlarda Allah zan ifade eden ve ihtimali olan haberle hem inanmamızı hem de haber etmemizi bizden istemiş, tamam? Onun için bu kelam kitaplarında hava rahatla akide sabit olmaz e, bidatı bu dediğim gibi filozoflardan, İslam toplumuna geçmiş olan bir e, bidattır. Demiş olalım bizim ayır onların yapmış olduğu ayrı birbirinden tamamen farklıdır. Diyelim inşallah. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Dersle ilgili bir sorusu olan var mı? Yok. Vahir davana elhamdülillahi kabbalah.